Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Abi. Günaydın, günaydın. Volkan. Evet bugün aslında ekonomi politikte pek gene geçemiyoruz ama onun yerine. 3 ayrı suikastin bu tarihi bakımdan da tarihler açısından ay olarak birbirine çok yakın 3 önemli suikastin ve suikastçilerinin üzerinde biraz konuşalım diyoruz. Evet aslında biraz önce de dikkatim çekti 14'er yıl arayla 3 gazeteci cinayetinin yıl dönümleri 1 Şubat 79'de Abdi İpekçi. 24 Ocak 1993'de Uğur Mumcu, 19 Ocak 2007 Rand Dink cinayetleri'nin yıl dönümleriyle karşı karşıyız. Bir şey diğer noktada bu en ilk cinayetin sanığı mahkum olan kişisi yani Mehmet da bugün serbest bırakılıyor. Bırakıldı. Hatta. Bırakıldı mı? Evet. Bırakılmış kalbar, değil mi? Demin bırakılmış evet. Şimdi. Ee, burada üç e, günahçinin arka planında e, ki pek çok faktör, unsur, kişi e, bilinmesine, e, yargılanmasına e, karşın onların arkasındaki güçlerin e, ortaya çıkarılmadığı, net bir şekilde belgelenemediğini, yani bilindiğini, tahmin edildiğini ama. E, bu e, grupları sevk eden e, grupları ya da kişileri e, ortaya çıkarılmadığına tanık oluyoruz. Üçünde de e, tetikçiler. E, Uğur Mumcu olayında tetikçilerde bile zayıflık var. Yani Uğur Mumcu olayı aslında aralarında meclis araştırma komisyonu kurulan tek e, cinayet e, olmasına karşın e, uğurmuncu e, yargılaması daha zayıf bir yargılama. E, üç tane e, kişi belirleniyor, e, bir tanesi hiç bulunamıyor, bir tanesi yatıyor, çıkıyor, bir tanesi çıktıktan sonra öldürülüyor. E, ve arka planı ilişkin en e, flu e, bilgiler uğurmuşu cinayetinde var. E, üçünün de sonunda dönemin iktidarları ve başbakanları, birisinde Bülent Ecevit, Abdü İpekçi'de. Uğur Mumcu'yu da Süleyman Demirel ve Erdal İleni, DPSHP koalisyonu var. Sonuncunda da Tayyip Erdoğan, AKP hükümeti. Bu cinayetlerin arka planının aydınlatılması için e, devletin namus borcu olduğunu dair e, ifadeler, benzer ifadeler e, veriliyor. 1979'daki de Ecevit öyle o şekilde konuşmuş mu Abdi İpekçi? Tabii yani ona yakın sözler var. Birincisi şöyle Ecevit'in çok yakın dostu zaten kişisel olarak özel bir dostlukları var. Hatta Süleyman Demirel'in Abdü İpekçi'ye söylediği, söylediği bir şey ifade edilir. Yani Bülent Ecevit'e yaptığın desteğin zerresini bana verseydin ben sürekli iktidarda kalırdım demiş. Yani o derece yakın bir destek ilişki söz konusudur. O yüzden Bülent Bey bu konuda e, kendisi de benzer ifadelerde e, bulunmuş. Evet. E, yani <gülüyor> hepsi aynı değil ama benzer ifadeler. Ama bu cinayetin üzerinden bu kadar e, en yenisinin üzerinden 3 yıl geçti. En eskisinin üzerinden 31 yıl geçmesine e, karşın. E, arka plandaki e, mevzuların pek çoğunun içerisindeki ikinci ...öldürülen e, gazeteci Uğur Mumcu... ...İpekçi cinayetini... ...Türkiye'de... E, ...yani birinci derecede sorgulayan... ...araştıran kişi konumundadır... E, ...sonra da... ...Örsen er Ayman anmak lazım... ...o konu üzerine giden kişilerden... E, ...ve e, bu çerçevede... ...iş... E, ...düğümlenip... E, ...son yılların, son üç yılın... ...2-3 yılın... E, ...araştırması, soruşturması olan Ergenikon mevzusuna gelip dayanıyor. E, ve bu konuda da bu geçen 30 yılın analizini yaptığımızda e, bu konuda da Türkiye'de bugün e, bu cinayetlerden mağdur olan e, aileler ve o kişilerin devamı e, insanlar bile bu mevzuda bir e, farklılık arz etmeye başlıyor. E, bu e, Üç aile bu konuda İpekçi ailesi, Mumcu ailesi ve Dink ailesi bu cinayetlerden direkt etkilenen ve mağduru olan aileler bu sürece bakışları açısından değerlendirdiğimizde verilen sözlerin bir kere her şeyden evvel, yani devletin bu konunun arka planının aydınlatılması açısından yerine getirilmediği çok aşikar bir şekilde ortaya e, çıkmış durumda ki yani İpekçi cinayeti e, daha sonra papaya bağlanması e, sanıklarının e, İpekçi cinayetin işleyen ekibin e, uluslararası arenada e, kullanılması e, sonucunda en fazla e, sanıklarının e, Aydınlatıldığı cinayetlerden biri ama arka plana ilişkin de orada pek çok işte uluslararası kontur gerilla faaliyetlerin içerisinde e, yer alan bir organizasyon olduğu. E, net bir şekilde ortada. E, Mumcu cinayetinde iki tane devlet yetkilisinin yani bunlardan biri dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın diğeri Devlet Güvenlik Mahkemesi e, Savcısı Ülkü Coşkun'un eşi Güldal Mumcu'ya bunun arkasında devlet var ifadesini kullanması. E, Rantling'deki e, gelişmelerde söze gerek yok. Çok aşikar bir şekilde görekü, görekü. ve e, Bütün mesele geliyor. Bu 1970'lere kadar getirelim artık daha da ileri, geriye götürmeyelim. E, düğümlenen Türkiye içerisinde e, işte seferberlik tetkik tarihlerinin özel harfi kontur gerillaya kadar e, isimlendirilen bir örgütün e, yerel ve uluslararası bağlantıları ve bu örgüt faaliyetleri çerçevesinde e, mevzunun e, düğümlendiğini görüyoruz. Ee, İpekçi cinayetinin failleri konumundaki insanlar uluslararası da e, kontrgerillanın, Türkiye'deki kontrgerillanın dışında da e, uluslararası e, haber alma teşkilatlarının, e, gizli teşkilatların e, taşeronu olarak kullanıldığını görüyoruz. Uğur Mumcu cinayeti dediğim gibi arasının arka planı açısından e, en, e, ki Meclis araştırma Komisyonu'nda kurulmasına karşın... E, Bugün elimizde bulunan e, mahkeme e, delilleri, kanıtları anlamında en zayıf ama e, e, yine aynı kozmik noktalara bağlantısı olan e, cinayetler olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, bu üç e, cinayetin e, arka planında e, devletin e, de, bugün için daha yeni girilebilinen... E, Yeni e, el ucuyla oda girilebilen e, bilmediğimiz e, kozmik odalarının kozmik oda diye nitelendirilen e, yerlere bağlantısı olduğunu e, biliyoruz ve şunu da bir çok iyi biliyoruz e, bu dün geçen süre içerisinde yapılan açıklamalarda hem e, ipekçi cinayeti. Gizli e, servislerle e, Türkiye Gladios'unun kullandığı ülkücü e, militanların, taşeronların kullanıldığı çok net bir şekilde ortada çıkıyor ki Popa Suyuk e, in, in, in, in, in, inceleyen ayrıntılı çalışmalar yapan Storkele'de hem çatlı hem ağaca e, kendilerinin uluslararası tüm e, istihbarat örgütleri tarafından, batılı istihbarat örgütleri tarafından e, bizi kimler kullanmadı ki bilemezsin değerlendirmeleri ortaya koymuşlardır. Ayrıca hem e, ağaca da e, bu tür ifadeleri rastlamak mümkündür. Dolayısıyla e, Uluslararası İstihbarat Teşkilatları'nın e, içinde e, oyuncağı olmuş Soğuk Savaş döneminde bir e, teşkilatın uzantılarının nın, Türkiye içerisindeki pek çok e, cinayeti imza attığını, aynı zamanda e, bu kontrol gerille faaliyetlerinin sadece Türkiye içiyle değil, dışıyla da e, ilgilenildiğini kursuslardan bir tanesi bu e, kullanıma açık e, teşkilatın 12 Eylül e, idaresiyle olan ilişkileri pek çok e, dönemsel anlamında e, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bulunan e, bu teşkilatın e, siyasi iktidarlarla e, ve devlet kurumlarıyla olan ilişkilerini e, değerlendirmek mümkün. 12 Eylül öncesinde belki 12 Mart içerisinde ama 12 Eylül ee, yönetiminin bu e, gruplarla olan ilişkisi çok net bir şekilde dönemin istihbaratı e, örgüt içinde yer alan kişiler tarafından da dile getirildi. Bunlardan biri de e, yıllar boyunca Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde çok önemli görevlerde bulunmuş Mehmet Emir'un açıklamalarıdır. Emir bunu çok açık bir şekilde e, söyledi. Dedi ki yani bu e, gruplardan bir ekip oluşturulması köşte de kararlaştırıldı. Yani 12 Eylül yönetiminin başı Kenan Evren'in damadı Erkan Gürvit köşteki MIT temsilcisiydi diyor açıklamalarında. Ve eşi de yani Kenan Evren'in kızı Şenay Gürvit'in de bu operasyonu yöneten birimin başında olduğunu bundan 5 yıl önceki bir mülakatında açık açık söylüyor ve bu devşiren ülkücü ve dışarıya kaçmış ülkücülerden devşirilen ekibin e, oluşturulması sürecinin bu şekilde gerçekleştirildiğini e, açık açık e, kendisi ortaya koyuyor. Ve bu e, operasyonu yürüten kişilerin isimlerini de veriyor. Ayrıca Ağcı olayında... Bunu pardon, bunu Mehmet Eymür yani. Mehmet Eymür aksiyon dergisinde... kont terör Daire, başkanı. Daire başkanıydı, ikinci başkan mıydı? Ee, onun yaptığı açıklama, evet. Aksiyon, aksiyon dergisinde e, yaptığı bundan, yani e, bulabilirim ama şu anda vakit kaybetmeyelim. Evet. E, Asıl operasyonları içinde dönemin e, Şenay Gürvit müşeriflikte dış operasyonlara bakıyordu o zaman diyor. Karagah'ta o var, operasyonun aktif sorumluluğu alan Metin Günyolda, masa sorumluluğu ise Nuri Gündeş ve Karagah'ta o tarihte Dış İstihbaratı Bakan Masada Şenay Gürvit'te eşi Erkan Gürvit o tarihte Çankaya'da kayınpederi Kenan Ermen'in yanında MİT'in Cumhurbaşkanlığı temsilcisi olarak görev yapıyordu. MİT'in asıl yayın önlük operasyonunu organize eden kişi ise Erkan Gürvit'le yakın arkadaşlığı olan eski MİT müsteşarı Hiram Abbas'tı diyor. Ee, Eymur bu, bu ekibin bu şekilde bu e, merkezde oluşturulduğunu e, söylüyor. E, Hiram Abbas sonradan öldürüldü. öldürüldü. Evet. Onun öldürülmesi de enteresan. Şimdi e, bir diğer unsur 1. Ordu Komutanı yani İpekçi Cinayeti'nde e, 1. Ordu Komutanı konumunda olan ve daha sonra e, darbenin e, 12 Eylül darbesinin 2. Genel Sekreteri Aydar Saltık'tan sonra e, Necdet Üru bildiğim kadarıyla e, 5 Kuvvet Komutanı Cumhurbaşkanı'nın uluslararası darbenin genel sekreteri Necdet Üruğ daha sonra Türk komutanı ve e, kabul edilmeyen bir genel başkanlığı dönemi vardır. E, hatırlarsınız Özal'ın müdahalesi neticesinde e, 12 Eylül'ün hemen sonrasında. Şimdi Üruğ da o dönemde 1. Ordu Komutanı ve e, Ağcı'nın e, askeri cezaevinden kaçı sırasında ona bağlı buralar. Ve e, özellikle sorgulamada bu çok dikkat çeken bir husus. Sor, e, sorgulamada ürün e, Hasan Fehmi Güneş İçişleri bakın olmasına karşın sorgulamasının uzatılmasını engellediği ortaya çıkar. Kimin sorgulamasını? Ağacın. Ağacın evet. Yani bir an evvel hapishaneye götürülmesini sağladığı iddia edilir. Şimdi bütün bu olaylarda e, gelişmelerde e, e, Pardon bir şey daha bir, bir kez daha araya gireceğim ama çok son derece karmaşık ve önemli bir tarihten de bahsediyoruz çünkü. Şimdi Necdet Üruğ'un 1. Ordu komutanı olduğu tarihte Mehmet Ali Ağaca Abdi İpekçi cinayetini işledikten sonra hap hapishaneye gidiyor ve oradan da e, Türkiye'nin muhtemelen en evet. ünlü suçlusu ve en iyi korunan hapishanesinden kaçıyor. Evet. Şimdi, o sırada e, Necdet Üruğ'un Üru, komutanı. Hangi hapishanede bu? Maltepe olmuş. Maltepe lazım. evet. Yani e, kaçırılması zaten ağaca e, o sırada çok kısa kalacağına ilişkin e, laflar da ediyor. Hapishanede çok kısa kalacağım diyor. Yani e, müthiş bir korunganlık içerisinde e, bu süreçleri anlıyor. Bu sorgulama polisin elindeyken ağaca o sırada yönetim komutan yönetimde var malum. E, sorgu süresinin uzatılmasını istiyor İçişleri bakın Güneş. Buna karşı çıkıyor yürü, evet. Yani ve bir an evvel hapishaneye alınmasını sağlıyor. Peki şeyin birinci ordu komutanının nasıl bir yetkisi olabiliyor soruşturmanın süresi üzerinde bir yetkisi etkisi olabilir mi? Valla önerisine karşı çıktı sorgu süresinin uzatılmasını engellediğine dair evet, sıkı yönetim çünkü. evet. Durum söz konusu. Yani o Devri düşündüğümüzde bugünkü bilgilerimiz de yok açıkçası. Evet. Yani biz o dönem bu işler olurken Türkiye'de kontrol gerillanın ve benzeri örgütlenmelerin henüz çok bilinmediği bir ortamda yaşıyorduk. Susurlukları, ergenekonları, kontrol gerille faaliyetlerine ilişkin daha yani bu bir şey. ...çok hiçbir şey belirgin değildi, çok büyük bir şey yoktu ortalıkta. Evet, hapizaneden kaçmasından şaşmakla meşguldu. Evet, evet. Şimdi diğer, gerçekten bu ekibin yani ülkücü seçilmiş ülkücülerden, Çatlı, Ağca, Şener, Çelik falan... ...ve bunlar MHP ve ülkücü kuruluşlardan seçilen ve kontrol gerillerle irtibatlandırılmış yerel teşkilatıyla hem de uluslararası ki papaya ihale ediliyor, papaz ülkesi ihale ediliyor. E, dolayısıyla yani bu işe baktığımızda e, uluslararası ispart örgütlerinin, e, NATO bünyesinde tüm bu e, ülkelerde kurulan e, gladyoların ve o gladyoların bağlı olduğu teşkilatların da işin içinde yer aldığı ve Türk e, Türkiye'deki bu unsurların onlar tarafından da kullanıldığı çok açık olarak kendileri tarafından da ifade ediyor. Nitekim Paul Hans diyor ki Ağca diyor kendisinin kimi yönettiğini uluslararası bilmez. O, sınırları o kadardır diyor. Ee... Evet bugün Belma Akçura da Ağca'nın derin ilişkileri kitabının yazarı gazeteci ve yazar Belma Akçura da Taraf Gazetesi'nde Tunçer Köseoğlu ile bir ona bir mülakat vermiş ve diyor ki Abdi İpekçi cinayetinin perde arkasında. Yani İpekçi Mit ve CIA'nin Maraş olaylarında bölgedeki rolünü biliyordu. CIA'nin o dönemdeki masa şefi ağaca kime çalıştığını hiç bilmedi diyor. Demek ki o biliyor demiş. Yani CIA biliyor diyor. Evet şimdi şöyle yani İpekçi bir takım özellikle dediğiniz gibi yani o dönemde 12 Eylül'e de babalar kaçakçılar operasyonu olarak... Yansıyan bir, bir grup isparte tarafından kullanılan e, mafya babalarının da içeri alındığı e, bir takım unsurları İpekçi e, farkına vardı belli zaten e, iki hafta önce mi on gün önce Paul Hens de bir görüşmesi var İpekçinin bütün bunları yani e, Paul Hens ilişkisini bakıyorsunuz işte Türkiye'deki e, MHP, ülkücü hareketin, e, faşist hareketin e, uluslararası e, bağlantıları vesaireleri ortaya çok çok döküldü. Şimdi bütün mesele şu, yani e, Türkiye Gladius'u e, hangi isim adı altında 1952'den beri devam ederse bu olaylar geliyor, bu odanın içerisine geliyor. Hem İpekçi cinayeti, hem Mumcu cinayeti hem din cinayeti ki üç gazeteciyi söylüyoruz ard ar geldiği için bunların dışında onlarca cinayeti olan bir ülke ve bunların arka planında e, geliyor olay Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı e, ya da onlarla birlikte çalışan bir takım örgütlenmeler aydınlanmayan, içine girilmeyen örgütlenmelere gelip dayanıyor. Neye gelip dayanıyor? O i̇stihbarat teşkilatınızın içine gelip dayanıyor. E, neye gelip dayanıyor? E, bir takım ee, emekli e, sub, örgüt subay, e, e, genel ve subayların içinde bulunduğu örgütlerin içine girip dayanıyor. Neye dayanıyor? MHP ve ülkücü kuruluşların içine girip dayanıyor. Neye dayanıyor? Uluslararası İstihbarat teşkilatların içerisinde ki o dönem için baktığımızda e, Batı, NATO ülkelerinin İstihbarat Teşkilatları'na dayanıyor. Ve bütün bu, e, bunların içerisinde e, Türk, yani niye e, Papayı vurmak için başka bir NATO ülkesinin Gladius'un kullandığı adamlar seçilmedi. Türk Gladius'u herhalde o Gladius sıralamaları içerisinde en etkin, en güçlü, en başarılı, en operasyonlara dayanıklı bir teşkilat olsa gerek. NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye'de herhalde NATO'nun ikinci büyük Gladius'u da Türkiye'deydi ki bu kadar operasyonlar ve aydınlatılması da bu kadar geç şeylere kaldı. Herhalde Hollanda Gladius'un Belçika Gladius'u çok daha sınırlı ölçüler içerisinde çalışan bir e, teşkilattı. Biz bunu anlıyoruz ki Türk Gladius'u oluşturan o, o seferberlik tetkisi dairesinden bu yana kadar gelen ve bu cinayetlerin izasına tanıdığı hem de uluslararası meselelerde kullanılan e, bu unsurlar e, gerçekten e, Türkiye'nin içinde bulunduğu e, ve Sovyetler Birliği ile de işte o dönemki soğuk savaşın en büyük sınırı olan ülke Türkiye. Dolayısıyla e, Vurucu güç olarak e, ordusu da ikinci büyük orada. Gladius'u da ikinci büyükler diyor. Şimdi bura, buralarda bütün bu cinayetlerin hepsinde geldiğimiz noktanın adres, e, isimlerin ne şekilde değişirse değilsin e, bir yerde düğümleniyor. Ve biz de bugün e, bugün Ergenekon soruşturmasına inananlar, inanmayanlar, katılınanlar, katılınanlar adres e, Türkiye'nin yakın tarihi açısından... E, pek çok e, e, tetikçilerinin bilinmesine karşın arka planı e, öğrenmek açısından e, gelinen nokta bir 12 Eylül yönetiminin e, yargılanması ile gerektiren hususlar var iki e, bu tür Sırlarla dolu e, bilgilerin e, açığa çıkarılması bu hangi devlet teşkilatında bulunursa bulunsun bunların ortaya çıkarılmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu üç cinayette e, üç kadın var. Yaralı üç kadın. E, Sibel İpekçi, e, Raquel Dink ve Güldal Mumcu. Bu üç kadından bir tanesi Güldal Mumcu şu anda parlamentoda ve meclis başkan vekili konumunda oturuyor. Ve kendisi de yapılan mülakatlardaki ben bu sınırlı soruşturma bilgi Güldal Mumcu'nun açıklamalarından aldım. Sanığımız yok ortada diyor hala Güldal Mumcu ve hakkında meclis araştırma komisyonu kurulmuş. Tek cinayette Mumcu cinayetidir. Ama Güldal Mumcu bu konuya grup ba meclis başkan vekili olmasına karşın e bu konuya e yeterli hassasiyeti göstermediğini görürsün. Hem kocasının e sürecin mağdının anlatılmasına ki Ülkü Joçkun ve Mehmet Ağar'ın kendisine bunun arkasında devlet var demesine karşın mesafeli e, ve hatta reddeder bir çizgide kon soruşturmasına bakıyor AKP'nin e, cadı kazanı e, şeklinde değerlendirmelerine yakın bir değerlendirme yapıyor onun ötesinde Türkiye'nin e, bu üç yaralı kadınının ki şu anda meclis başkan meclis pozisyonunda ben merak ettim bir kere Rakel Dinki aradı mı acaba yanında gitti mi e, gitmemiş olduğu da anlaşılıyor. Yani acısını paylaşmadığı anlamda söylemiyorum. Ama e, sanıyorum e, Sayın Mumcu, Gülden Mumcu e, bu operasyonlara, hatta diyor ki e, Ergenekon, Uğur yaşasaydı Ergenekon e, da gözaltına alınıp tutuklanabilirdi de diyor. Ondan çok emin olmasa gerekir. Belki de daha farklı durumlar olacak. E, çünkü Mumcu, yani son döneminde Genelkurmay'da en fazla araştırmayı yapan gazeteci idi. E, belli şeylerin de izini sürüyordu. Örneğin Öcalan'ın e, her ne kadar Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışanları bu araştırmayı reddesi de Öcalan'ın mitle ve Gerilla ya da benzeri şeylerle bağlantısını araştırdığı çok aşikardı. Bütün bunları e, topladığımızda Türkiye'de adresin belli olduğunu görüyoruz. E, bu adresin arka planı aydınlığı bu cinayetlerin tetikçileri ağaca vesaire Tabi burada bir katılığın nedeni ben öyle düşünüyorum en azından. Yani pek çok ülkenin gladyoları 1990'lı yılların e, boyunca şu ya da bu şekilde Fransızların, İtalyanlar ki onlar da sert geçirmişlerdir. E, aydınlatılmasına karşın Türk gladyosu e, uluslararası e, hizmetinin de karşılığı olarak daha uzunca bir süre e, aydınlatılmasında e, zaman alacak gibi gözüküyor. Ve bugün için ulaşılan mesafenin yabına atılmaması gerektiğini ve bu tür cinayetlerin adresinin de artık belki hukuken saptanması gerçekleşmedi ama ki yerinin belli olduğunu söylemek mümkün. Evet. Tam da yani hepsinin 19 Ocak'la 1 Şubat tarihleri arasında sıkışmış olması da garip bir tecellisi evet. kaderin herhalde. Böyle çok yakın e, tarihli bu, ye, her yeni yıl başladığı zaman insanın böyle bir kay kaybedilen ve çok bu, vahim şekilde öldürülen bu gazetecileri bir kez daha hatırlaması hemen yılın başında oluyor. Evet. Yani e, şimdi burada e, o, salı günü Rant Dink'in 3. yıl dönümü olacak. İşte bir takım e, genç Alperen Katiller var ortalıkta. Onların arkasına ulaşılması engellenir. İşte 30 yıl önce ağacılar var ki bu ağacılar bunlara göre daha profesyonel. Yani mesela çatının Latin Amerika'daki siyaye kamplarında eğitildiğini ki bu ispatlanmış yine Storker'in kitaplarında vardır. Çok ciddi eğitimli Teröristler yetiştirmiştir. Türk Ladyosu, Uluslararası Anadolu'da kullanılmak üzere. E, bunları biliyoruz. Yani A, Uğur da hala e, şey var. E, büyük bir tereddüt şeydi. Uğur Mumcu'nun po pozisyonu itibariyle bunu İran şey yaptırdı. Ki e, İpekçi cinayetinde Bulgar meselesi önce atılmıştır. Ki bunu Paul Hens ve Türevleri yapmış. E, Soğuk savaşlığında sonradan mesele aydınlatıldı. Dolayısıyla e, bütün bu. ...şeyde e, tetikçiler e, bulunuyor ama arka plana ilişkinde adres belli ama o adresi... ...çünkü 12 Eylül'ü yargılayamıyorsunuz. 12 Eylül e, öncesine ilişkin e, daha ileri gidebilmeniz için kozmik odalarınızı e, halka açmanız gerekiyor. Ondan sonra e, toplumu açmanız gerekiyor. Türkiye'de kozmik odaya hakim tek elinde kurşun kalemle girebiliyor... İşte 1950'lerden beri bu dünyada neler oldu, neler bittiğini bilemiyorsunuz. Adaletin önüne bu mevzu getirilemiyor. Sınırlı çalışmalar yaparak gidiyorsunuz. Bugünlerde güzel günler ama adresinin de çok flu olmadığı, bu geçen süre içerisinde nerelere bakılması konusunda adresinde belli olduğu ortada. Ama <gülüyor> Gönül isterdi ki ben açıkçası Gülder Mumcu Meclis Başkan Bekri olarak bir kadın olarak çok önemli bir yerde de duruyor. Sadece meclisi e, genel kurulu yönetmekte kalmasın e, bu üç e, cinayeti ve benzer cinayetleri ve üç kadının büyük acı çektiği kendisi de dahil olmak üzere e, bir araya getiren çalışmalar içerisinde olsun, vekil olmak, meclisi çalıştırmak, sadece meclis genel kurulunu söz verme şeyiyle değil, bunlarla geliştirmek sız sızlamamak, yani sanıklarımız ortada yok diyor kendi e, eşinin cinayetine ilişkin o zaman sanıkların ortaya çıkıyor. Mesela şöyle bir önerge verse Güldağ Mumcu iktidar karşı mı durur? Uğur Mumcu cinayetinin ve benzer cinayetin tekrar soruşturulması, açılması ve e, kozmik odada inceleme yapılması, vekillerin inceleme yapması böyle bir önerge veremez mi? Elbette verir. Verir. Rakel Dink ve e, Sibel İpekçi ile bir fotoğraf veremez mi? Türkiye için çok iyi olmaz mı bu? Böyle bir şey dayanışmanın şeyi. Evet. E... Yani 19 Ar Ocak Salı günü e, gelsin hem yumuşasın ortalık. Yani bu e, bütün meseleyi AKP tezgahı olarak görmesin. 30-40 yılın bir dökümü olarak e, bu dökümün ortaya bak bakılsın. Yani bu tür işlevleri olamaz mı Güldak Hanım'ın? Bence olur. Ee, bu, bu şekilde biz de onu göreve çağıralım. Evet bu arada ben de ufak bir şey ekleyeyim. Ee, geç, e, hafta sonundan, geçen cuma e, öğrendiğimiz bir şey vardı. Yani öğrendiğimiz değil de bir internet sitesinde. E, Uğur Mumcu'nun oğlu, Özgür Mumcu'nun e, suikastla ilgili bir e, bir dizi açıklaması vardı. Yani pek çok senaryo atıldığını söylemişti Özgür Mumcu, Uğur Mumcu'nun oğlu. İslamcılar, eski ülkücüler, Gerilla ve PKK birçok şey iddia edildi. E, ama e, bu cinayeti kontrgerillanın işlediğini duysam şaşırmam. PKK'nın yaptığını duysam yine şaşırmam. Elbette ciddi bir delile dayanarak söylemiyorum ama ben bu cinayetin bir İslamcı operasyonu olduğuna inanmıyorum diyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi şey demiş Özgür. Babamın MIT ve PKK arasındaki bağlantılar üzerinde araştırma yaparken üstelik tam da o araştırmaların meyvelerini alacakken öldürüldüğü ortada. Son yazıları ısrarla bu konu üzerine Öldürüldüğü tarihten bir yıl geriye gidip tarama yapıldığında görülecektir. laiklik ya da İslamcılar üzerine kaleme aldığı yazı sayısı ciddi bir oran teşkil etmez. Öte yandan 141-142 ile birlikte 163. maddenin de kaldırılmasını ceza savunurdu. Yani tarikat, siyaset, ticaret üçgenine eleştirileri vardı ama ifade özgürlüğü açısından siyasal İslam'la ilgili problemi yoktu demiş. Evet oldukça önemli ya yani babasının ulusalcı olarak nitelendirilmesiyle ilgili olarak da tartışılması gereken babamın ya da herhangi bir yazarın ulusalcı olarak konumlandırılmasından ziyade 90'lı yıllarda var olmayan ama bugün acayip bir noktaya gelen ulusalcılık kavramının teşhis edilmesi olmalı demiş. O güzel yani e, Özgür e, Guldanlımcı'a ya göre daha e, Guldanlımcı çünkü çok pasif bir duruş sergiliyor. Ee, dolayısıyla e, Bu yaklaşım önemli Belki de yani aradan 17 yıl geçti Yani Mumcu, Cumhuriyet Gazetesi'nin e, Bugünkü ekibiyle Aynı de olmayabilir onu, e... onu da söylemiş Hı -hı. Babam bugün Cumhuriyet'te yazar mıydı bilemeyiz Babam Aa, için içinde olsaydı Cumhuriyet bu Cumhuriyet olur muydu Onu da bilemeyiz demiş Evet yani Dolayısıyla e, yani Spekülasyon e, yapmamıza da gerek yok ama çok şey değişebilirdi. Ayrıca e, yani bu tür cinayetlerde e, hep böyle önceden e, söylenen e, grupların kesimlerin olmadığını da e, sonraki tecrübeler göstermiştir. Ve bugün Türkiye'nin e, 50 yılının aydınlatılması e, gerekiyorsa e, bakılacak adreslerinde artık kimse kimseyi kaldır, kandırmasın e, nereler olduğu da ee, ...çok aşikar bir şekilde ortadadır. Nitekim oralara bakıldığınca da... ...oraların da sefaleti ortaya çıkmaktadır. Ee, 12 Eylül yönetimini yargılayalım. Ya yaşlı da olsa onların daha... ...yani 5 tane generalinin dışında... ...galiba onların 4'ü yaşıyor. Üruğu'da yaşıyorsa 5. Ee, başka generaller, onların altındaki insanlar... ...diplomatlar... E, ...Türkiye'de bir gladyo varsa... ...bu gladyo sadece askerlerden de oluşmuyor zaten... Türk bürokrasinin değişik kanattan siyasetçinin içinde yer aldığı e, unsurlardan oluşuyor. E, dolayısıyla e, bu mevzuya ilişkin e, parlamento içerisinde farkındaysanız tamam hukuk tarafında işte bir dava soruşturma gidiyor. Ama Kozmik ya bir hakim giriyor. Parlamentoda bir milletvekili önerge vermiyor. Ya şu Kozmik Oda meselesini e, burada da araştıralım. Nedir mesele? demiyor. yani yok. Lokid'i de bir araştıralım dese bir evet. çok iyi olacak. Ben hep şunu söylüyorum. Türkiye'de e, ne bileyim yani bir, bir zaman koyalım gene hadi 12 Eylül'den bu yana e, yüksek askeri rütbede bulunanların emeklilik ve emeklilik sonrası. Mal varlıklarına bir bakalım bir. Onun bir topografyasını çıkaralım. Necdet Ürün kazaran e, çıkan bir e, hesabı vardı. Ziraat Bankası'nın Kadıköy Şubesi mi? Bostancı Şubesi'nde bir müdür yardımcısı e, hesapları hiç etmiş e, hesaplardan biri de generalin hesaplarıydı ve inanamayacağımız miktarda paralara bir şubede sahip olduğu ortaya çıktı. Neden biz bunları araştırmıyoruz? Evet çalışmış yani, kanlanmış diyoruz. Neden bunları araştırmıyoruz? Dolayısıyla e, bu işleri e, incelemek e, de, de asli şeylerden bir de parlamentonun görevi. Ha yani işte böyle 30 yılda İpekçi cinayetinde içimiz, yani bu aylarda yıl dönümlerini de kanıksıyoruz, içimiz, e, yüreğimiz burkuluyor, unutuyoruz. O kadar çok cinayet var ki, evet. unutuyorsunuz. Uzun sürdü galiba. <gülüyor> Estağfurullah, ben Önemli, çok önemli bir... Bu arada tabii jitem yok, Türk intikam Tugayı yok, darbe yok değil mi? Yok hayır. Yok Onlar... Bunlar yok yani. Kozmik oda yok. Cinayetler de olmadı zaten. Abdi İpekçi, Urmumcu, Granting öldürülmedi. Yapmamışlar. Yapmadılar, yapmadılar. Evet. Pek çok teşekkür. Ben teşekkür edelim. ederim. İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.